Kardeşlerim, muazzez müminler Hep barış desek, insanlık desek, kardeşlik desek de yine öldürecekler Hakla batılın mücadelesi devam edecek Yüridûne liyutfiûnûrallâhi bi'effâhihim Onlar ağızlarıyla, kalemleriyle, kelamlarıyla Silahlarıyla, uçaklarıyla, deniz filolarıyla İslam'ı ortadan kaldırmak için mücadele edecekler. Ebu Cehil'in yaptığını yapacaklar. Siz Halep'i terk etseniz, Türkmen Dağı'nı terk etseniz, bıraktık deseniz de bırakmayacaklar. Yolda çocukları, yolda kadınları bombalayacaklar, onları vuracaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşmamak için Medine'ye muhacir oldular bırakmadılar. Bedir'e geldiler, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Onlar İslam'ı ortadan kaldırıncaya kadar mücadele edecekler. Madem ki bu ümmet tektir, birdir, bayrağı birdir, sancağı bir, kıblesi bir, Rabbi bir, kitabı bir. Önderimiz, kumandanımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir. O halde Samsun Türkmen Dağı'dır, Türkmen Dağı Samsun'dur. Halep Rize'dir, Rize Halep'tir, İstanbul'dur. Bütün İslam şehirlerini, bütün İslam bellelerini korumak, muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimizi agah olmaya, Sürekli mücahid olmaya cihad etmeye imanı, İslam'ı hakikati korumaya davet etti muhafaza etmeye davet etti Onlar geldiler Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem muhacir olunca Medineye gelince orada bir devlet orada bir toplum kurdular Ellediğine tebedar min imanemin kablihim Yuhibu Nemen Hacarleyhim Mekkede, Allahu Ekber demeyi yasakladılar Mekke'de namaz kılmayı yasakladılar Onlar ayrıldılar Medine'ye geldiler Necitten Müslümanlar geldi Farklı şehirlerden Medine'ye iltica ettiler Fakat Ensar Neden geliyorsunuz demedi onlara Bizim hurma bahçelerimiz sadece bize yetiyor Çocuklarımıza yetiyor demediler يحبُّ لَمَنْ هَا جَرَ Muhacir olanlarla bahçelerini paylaştılar. Evlerini, yerlerini, yurtlarını paylaştılar. Allah'ın misafiri dediler. Humulledeyekulun la tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yunfaddu. Münafıklar sürekli Ensar'ı Muhacir'e karşı kışkırttı. Neden veriyorsunuz bu adamlara dediler. Neden hurmalarınızı paylaşıyorsunuz? Neden evinizi paylaşıyorsunuz? Gönderin bunları İnfak etmezseniz Muhammed'in aleyhisselamın etrafından dağılır dedi muhacir Doyurmayın bunların karınlarını Kur'an'a Hakim onlara Yerlerin göklerin hazinesi Allah'a aittir Hayrur razı olan Allah'tır Allah Teala sizin ellerinizle muhacire verir sizi vesile kılar. Sizin elinizle Bağdatlı'ya, Şam'lıya, Halep'liye, Türkmen dağından gelene verir. Fakat biz yuhibbuna men ilehim. Eğer muhacirleri seversek, işlerinde hata yapanlar, yanlış yapanlara rağmen onları aynı yere koymasak, kuruyla yaşı birbirinden ayırabilirsek Allah Teala Medine'de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerin önünü nasıl açtıysa bizim önümüzde de açacak Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kirama buyurdular ki Bu yıl kurbanetlerini biriktirmiyorsunuz Evinizde kurbaneti o yıl saklamadılar Neden saklamadılar? Dışarıdan gelenler var Onlara ikram edebilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları olağanüstü şartlarda yaşamaya hazırladı. O hal sonraki kuşaklara taşındıkça Allah Teala bu ümmete yardım etti. Ya eyyühellezine amenû kûnû Kur ansârallah Kur'an-ı Hakim Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerine de onları takip edenlere de kıyamete kadar gelecek Müslümanlara da Allah'ın yardımcıları olun Halepli'ye Türkmen Dağı'ndan gelene Müslüman diye evi vurulana eğer yardım ederseniz Allah'ın yardımcıları olursunuz Allah'ın yardımcıları olursanız Allah da sizin yardımcınız olur Allah Teala görünmeyen ordularla sizi teyit eder onlarla sizi muhafaza eder Kardeşlerim i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki اِنَّ aslahat الدُّوَلِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ اَدْ دَوْلَةُ En muttaki, en salih devlet sahabeden sonra Osmanlı Devletidir. Osmanlı Devletini görmedi fakat onunla alakalı bir risale yazdı. İşte orada dedi ki اِنَّ aslahat الدُوَلِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ اَدْ دَوْلَةُ Osmanlı Devleti olacak. İkinci sahabe dönemi onlarla başlayacak. Osmanlı Ensar oldu, gelenlere evini, yerini, yurdunu açtı, gelin dedi. Bu yeryüzü Allah'ın. Cenab-ı Hak bize ne kadar verdiyse sizinle paylaşalım. Onlar yardım ettiler, Allah Teala onları en zor cephelerde muhafaza etti. Görünmeyen ordularla korudu. İkinci Beyazıt zamanı. Endülüs'ü vuruyorlar. Sekiz asır orada devam eden İslam devleti vardı. Fakat birbirine düştüler. Birbirine düşünce, ümmet olmanın ruhunu, aşkını, vecdini, heyecanını kaybedince Allah Teala'nın nusreti onlar üzerinden çekildi. Çekilince perişan oldular. Endülüs'ten şairler Mısır'a gitti. İstanbul'a geldiler. İstanbul'da ağıtlar yaktılar. Camilerimizde şimdi çan çalıyor dediler. Kadınlarımızı, kızlarımızı alıyorlar İspanya'da. Endülüs'te köle pazarlarında cariye diye satıyorlar. Sokakta gözlerimizin önünde kızlarımızı, kadınlarımızı kirletiyorlar. Bize imdad edin dediler. Fakat ikinci Beyazıt imdad edemedi. Çünkü bir tarafta Memlükler, bir tarafta İran var. Endülüs'ün imdadına koşulamadı. Sekiz asır orada devam eden bir İslam devleti. Kadınlar, çocuklar ağlaya ağlaya. Orada... Ya dinlerini terk edeceklerdi, ya da dar ağaçlarına gidecek kaynar kazana atacaklardı. Bir destan, bir hakikat, bir güneş. Endülüs'te ümmet ağlayarak sona erdi. Güneşimiz Avrupa'da. Endülüs'te bu şekilde battı. İttihad İslamı kuramadığımızdan dolayı. İran'da Safavi devleti var. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de. Nasıl İran'daki Haydutlar katliam yapıyorsa, Anadolu'da Safavi devleti, Şah İsmail adına aynı katlamı yapıyor. İdris Bitlisi Hazretleri, Akkoyunlu devletinin katibi, Akkoyunlu devletini çökertir Şia, Safavi devleti alır İdris Bitlisi bir Kürt halimi onu da Tebrize götürürler. Oradan ayrılır, İstanbul'a gelir. İkinci Beyazı da durumu anlatır der ki. Onlar sahabeye sövüyorlar, Ebubekire Bekir'e, Ömer'e, Aişe, anamıza sövüyorlar radıyallahu anhum. Müslümanlara, Müslüman Kürtlere imdad dediniz. Sonra Yavuz Sultan Selim Ah'la Hazretleri gelir. Çaldırana gider. İran belasını ortadan kaldırmak, İslam birliğini kurabilmek, Anadolu'yu Kızılbaş haydutlarından kurtarabilmek için. Fakat Müslüman Kürtlere dokunmaz. Onlar Yavuz'a yardımcı olurlar onların vilayetlerini Osmanlı Devleti'ne alma noktasında bir hamle yapmaz. Çünkü onlar Müslümandılar. İslam'a hizmet ediyorlardı. Sonra döner Yavuz. Yavuz dönünce İran gelir Diyarbakır'a saldırır. Diyarbakır'a saldırınca Müslüman Kürtler Yavuz'dan imdad ederler. 25 tane Kürt beyi İdris Bittise Hazretleriyle Yavuz'a mektup gönderirler. Sultanım derler. ''Eğer imdad etmezsen burada Müslüman bırakmayacaklar.'' ''İran'dan gelen Safevihler 50 bin Müslüman Kürt'ü burada öldürdüler, şehit ettiler.'' ''Önce Amasya'dan bir birlik gönderir Yavuz.'' ''Sonra İdris Bitlisi Hazretleri yola çıkar.'' ''Yolda Osmanlı ordusunu görünce Diyarbakır'a haber gönderir güvercinle.'' ''Diyarbakır'da on bin Müslüman Kürt Osmanlı ordusunu karşılar.'' Diyarbakır'ın semasına İslam sancağını, Osmanlı sancağını Müslüman Kürtler dikerler. Osmanlı devletine öyle girerler derler ki ey Yavuz eğer gelmesen İran'dan gelen bu haydutlara karşı biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun davasını koruyamıyoruz bize imdad ediniz. Kardeşlerim, Yavuz'a olan muhabbeti kırabilmek için Müslüman Kürt'ü Yavuz'dan soğutabilmek için bir takım hikayeler uydurdular Şiirler uydurdular ki alakası yok Yavuz'un gitmediği, uğramadığı yerlerde, çeşmelerdeki şiirlerden bahsettiler Müslüman Kürt'ü iddiat İslam'dan soğutabilmek için Şimdi Diyarbakır'da Kalkıyorlar diyorlar ki Hz. Muhammed'in öğrencileri buraya geldiler Haydutlar var orada Eşkiyalar, Maksistler var, din düşmanları var Diyorlar ki sahabe buraya geldi Kürtleri öldürdü zorla Müslüman yaptılar Benim Diyarbakır'daki Müslüman Kürt kardeşim Allah senin babana, tabiine, sahabeye öğrenci olma şerefini nasip etti Diyarbakır ashabı ı kiram Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileriyle Müslüman oldu Diyarbakır Hazreti Muhammed'e söven Onun karikatürlerini billboardlara asan Onu tahkir eden Hazreti Muhammed'in düşmanlarına Yar olmayacaktır Allah'ın inayetiyle Aslına dönecek Yavuz'un sancağına İslam'ın sancağına Kürt alimi İdris Bittisi Hazretlerinin sözüne kulak verecek Ayrılırsak Bölünürsek Parçalanırsak, Diyarbakır'da, Mardin'de, Hasankeyf'te, Müslüman olarak varlığımızı devam ettiremeyiz. Kardeşlerim, Oruç reis, İspanyollarla savaşır şehit olur. Şehit olunca kardeşi Hızır reis, İstanbul'a gelir. Yavuz'a der ki, Cezayir emrindedir sultanım. Endülüs İslam devletinin çöktüğünü, orada İslam güneşinin battığını görünce... İspanyollarla kafirlerle yalnız başına mücadele edemeyeceklerini anlayınca Osmanlıya gelirler, Filistin gelir, Suriye gelir, Yavuz'un emrine Osmanlı devletinin emrine girerler, Osmanlı'nın sancağını, kalelerini asarlar. Kardeşlerim, ya yuhellediine aminul kün ve eğer ansarullah olursanız, Allah'a yardım ederseniz, Onun yoluna yardım ederseniz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yardımcı olursanız kardeşlik hukukunu koruyabilirsek göreceksiniz farklı şehirlerden, farklı diyarlardan, ülkelerden mazlumlar koşacaklar, gelecekler. Sizinle beraber olacaklar, en zor zamanlarda olacaklar, en zor cephelerde duracaklar. Şöyle bir fotoğraf hayal etmeyin, barış deriz, kardeşlik deriz, onlar bizimle savaşmazlar. Kardeşlik derseniz İsrail Kudüs'ten çekilir mi? Bağdat'tan Şam'a Kahire'ye, âlem-i İslam kardeşlik dese, barış dese, teslim olsalar onlar bırakırlar mı? Hayır, bırakmadılar, bırakmayacaklar. Kur'an'ın sahibi diyor ki: "Yurîdûne li-yudfi'û unur Allâhî bi effâhîm. Onlar Allah'ın nurunu söndürene kadar mücadele edecekler. Gayeleri bu, amaçları bu, onun için ordularını seferber ediyorlar. Fakat bizim bir tarihimiz var, bir hakikatimiz var. Müslümanlara yerimizi yurdumuzu açtık, kafirlere de yerimizi yurdumuzu açtık. Hristiyanlar, Ortodokslar, Çar 18. yüzyılda onlara sakallarınızı keseceksiniz deyince Osmanlı'ya geldiler. Osmanlı Ortodoks, papazlarını alıp Manyas'a yerleştirdi. Avusturya, Macaristan'a saldırınca, Rusya saldırınca Macarlar gelip Osmanlı'ya sığındılar. Osmanlı'ya iltica ettiler. Hristiyanlar geldiler buraya sığındılar. Osmanlı devleti tarihten çekildikten sonra da ''Müslüman Araplar Osmanlı paralarını aldılar, bir hemayil gibi boyunlarına asılar Osmanlı'' dediler. ''Ümmeti koruyanlar'' dediler, ''Yavuz'un, Abdülhamid'in evladı'' dediler. Osmanlı Devleti borçtan batarken, Emanuel Karasu yanına gitmişti Abdülhamid'in. ''Bütün borçlarınızı ödeyelim bize Filistin'den, yer verin'' deyince, ''Ora şehit kanlarıyla alınmıştı, yine şühedanın kanıyla verilir.'' diyen Abdülhamid'in parasını boyunlarında taşıdılar. alem İslam'a sahip çıktılar, yar oldular. ''Kardeşlerim, Türkmen Dağı'nı vuruyorlar, Halebi vuruyorlar, yeni bir göç var, yine size doğru gelecekler. alem İslam'da bu topraklardan başka Müslümanların sığınağı kalmadı.'' Buradan başka barınağı kalmadı Sizler de diyorsunuz ki Vellediine تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَ اِلَيْهِمْ Necid'den, Mekke'den, Tihame'den, Hazreti Muhammed'e Medine'ye sığınıyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem Onlar da kabul ediyor muhabbetle bağırlarına basıyorlardı Bağdat gelsin. Şam gelsin. Biz Hazreti Muhammed'in ümmeti, Osmanlı'nın evladıyız diyorsunuz. Açacaksınız. Sonra şunu yapmaya mecburuz. Ya eyhellezine amenu amenu billah. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki yeniden iman edin. Bilgisayara virüs karışınca format atarlar. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Zaman zaman kalbinize virüs karışabilir, bulaşabilir Kur'an'a hakimi yeniden okuyun Ensar'ı muhacir yeniden okuyun Kalbinize Ensar'ın formatını atın Yeniden Müslüman olun Muhacirleri Ensar gibi kucaklayın Allah Resulü Aleyhisselam'ın Yoluna ashabın yoluna dönün Ensarullah olun Allah'a yardımcılar olun Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'deki hutbesine kulak verin. Mazlumlar geldiler, açlar, üzerlerinde kıyafetler yok. Buyurdular ki, temretin. Eğer bir şeyleriniz yoksa, fakirseniz kenara çekilmeyin. Yarım hurmanız varsa, yarım hurma getirin. Rize'den gelen üç otobüs imam hatipli kardeşim var şimdi burada, buranın içerisinde. Akşam onlara dedim ki, bir yerdeydiler, onların yanına gittim. ''Kardeşlerim dedim, siz öyle bir ecdadın evladısınız ki Çanakkale'yi düşman yedi düvel, vururken döverken, eski dünya, yeni dünya bütün akvamı beşer oraya gelmişlerdi. Sizin yaşlarınızda gençler askerlik şubelerine gittiler, oralarda uzun kuyruklar oluşturdular. Madem dünya Ayasofya'da çan çalmaya geliyor.'' Analarımızın çarşafına ellerini uzatmaya geliyor. Kumandan, yaşıma bakma, 15 olduğuma bakma. Ben de İngiliz, Fransız haydutuna karşı Ayasofya'yı, Ezan-ı Muhammediyeyi anamın çarşafını koruyacak iman ve cesarete sahibim. Yaz beni Kumandan, ben de Çanakkale'ye gitmek istiyorum. Anadolu'da bir seferberlik başlamıştı. Çanakkale neyse Türkmen daha odur. Çanakkale'yi niye vuruyorsa, Halep'i onun için vuruyorlar, Halep'ten şimdi kardeşleriniz geliyor, zenginler var, ağalar var, onlar Suriye'ye bir kuruş vermeden gidiyorlar, sizin belki bankalarda hesaplarınız yok Yaşınız 15, yaşınız 16. Medine minberinden Hazreti Muhammed buyurmuştu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Asabım buradalar, açlar, üzerlerinde elbise yok. Eğer fakirseniz o zaman bir hurmanız varsa yarım hurma getirin. İmam Hatip'li kardeşlerim, olduğunuz okullarda, şehirlerde seferberlik yapın. Bağdat için, Halep için, Türkmen Dağ Dağı'nda açlıktan ölen çocuklar için seferberlik başlatın, hangi yardım kuruluşu oraya, oranın ne ihtiyacı varsa gönderiyorsa onlara gönderin, 1 lira gönderin. İki lira gönderin. Deyin ki kiramen katibine. Büyük zenginler var. Ama bizim paramız yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam verin buyurmuştu. Kurmamız yok. Biz de bir lira veriyoruz. Türkmen Dağı'na, Halebe, Halep'in mücahitlerine gönderiyoruz. Halep neyse İstanbul'dur diyoruz. Samsun neyse Türkmen Dağ odur diyoruz. Ey Anadolu'nun evlatları, Fatih'in, Yavuz'un, Abdülhamid'in çocukları kardeşlerim, bizim yaştakiler evlerine çekilmiş olsalar bile siz olduğunuz şehirlerde, okullarda, liselerde, imam hatiplerde, üniversitelerde sokakları dolaşın, çıkın okullarınızdan, dükkan dükkan dolaşın, heyetler kurun, bir lira bir lira alın, şahit ol yarabbi deyin, Türkmen Dağı'nın safındayız. Haleb'in safındayız. Muhammed Mürsi'nin safındayız ya Rabbi deyin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamullah Aleyküm. Kardeşlerim, eğer siz bunu yapabilirseniz, Allah'ın inayetiyle göreceksiniz. Şimdi orada Rus uçağı düşüyor ya, siz bir liralarıyla Türkmen Dağı'nın yanında olursanız, Allah size Yavuz'un izzetini verecek, Rus haydutunun uçağını o zaman Moskova semalarında düşüreceksiniz. Avrupa'ya diyeceksiniz ki, mültecileri buraya göndermeyin diye Türkiye'ye çağrı yapan Avrupa'ya. Ey gafiller, ey hainler, ey zalimler, bize çağrı yapıyorsunuz. Mülteciler ya denizde ya karada ölsün diyorsunuz. Onları yurtlarından çıkaran, öldüren Rus kafirine, Amerikan haydutuna bomba yağdırma neden demiyorsunuz diyeceksiniz. Dünyaya siz müdahale edeceksiniz Allah'ın inayetiyle. Ama şuradan başlayacaksınız. Ya yuhallezine amenu, aminu billah. Babanız gibi, sokaklar gibi, bizim gibi kenara çekilenler gibi değil. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti gibi inanacaksınız genç kardeşlerim. Ümmetin yolunu açacaksınız.